1448 numaralı konu, Cabir'in, Hazreti Peygamber'den gelen iki hadisi dinlemek için Şam'a ve Mısır'a gitmesi, Cabir bin Abdillah şöyle anlatıyor, bana bir kişinin Hazreti Peygamber'den dinlediği bir hadisi naklettiği haber verildi, bunun üzerine hadisi bizzat o adamın ağzından dinlemeye karar verdim, bunun için de bir deve satın aldım ve adamın bulunduğu Şam'a doğru yola çıktım, bir aylık yolculuktan sonra oraya ulaştığımda hadisi nakledenin Abdullah bin Üneyz olduğunu öğrendim, doğruca evine vardım ve kapıcıya, git, Abdullah'a Cabir'in kapıda beklediğini haber ver, dedim, o içeriden, Abdullah'ın oğlu Cabir mi, deyince, evet, dedim, o zaman elbisesinin eteğine basa basa yanıma geldi, Hoşbeşten sonra, senin, Hazreti Peygamber'den kısas hakkında bir hadis naklettiğini duydum ve bu yüzden de bir araya gelmezden önce ikimizden biri ölür korkusuyla bir deve satın alarak hemen buraya geldim, dedim. Bunun üzerine şunları anlattı. Bir gün Hazreti Peygamber, Allah Teala kıyamet gününde insanları çırılçıplak, sünnetsiz ve büm olarak haşredecektir, buyurdular. Bühmün ne demek olduğunu sorduğumuzda da, yanında hiçbir şey bulunmayan kimse demektir, dediler ve sonra da sözlerine şöyle devam ettiler, sonra Allah Teala uzak yakın tüm insanların işitebileceği bir sesle şunları söyler, yargılayacak ve sorguya çekecek olan mülk sahibi benim, cehennem halkından hiç kimse cennetliklerden birisinde bulunan en ufak hakkını almadığı sürece cehenneme atılmayacaktır. Aynı şekilde cennetlik olan hiç kimse bir tokat dahi olsa cehennem halkından birisinden hakkını almadıkça cennete girmeyecektir. Bunları dinlediğimizde, ey Allah'ın Rasulü, biraz önce insanların çırılçıplak, sünnetsiz ve yanlarında hiçbir şey bulunmaksızın haşredileceğini söylemiştiniz. Peki insanlar neyi vereceklerdir, dedik. Hz. Peygamber, kısas ve hak alışverişi insanların iyilik ya da kötülükleriyle olacaktır. Borçlu olan kişinin sevabından alınarak hak sahibine verilir, eğer sevabı yoksa hak sahibinin günahının bir kısmı borçlunun üzerine yüklenir, buyurdular. Mesleme bin Muhallet şöyle anlatıyor. Mısır valiliği yaptığım sırada kapıcı gelerek, dışarıda devesinin üzerinde bulunan bir göçebe Arap seninle görüşmek istiyor, dedi. Kapıcıya, sor bakalım kimmiş, dedim. Dışarıya çıkan kapıcı biraz sonra dönerek kapıdakinin Cabir bin Abdillah el-Ensari olduğunu söyledi. Bunun üzerine başımı pencereden çıkararak, ben mi aşağıya ineyim, yoksa sen mi buraya gelirsin, diye sordum, o da, ne senin, ne de ben yukarı çıkayım, duyduğuma göre sen müminlerin ayıbının örtülmesi hakkında Hazreti Peygamber'den bir hadis naklediyormuşsun, buraya onu bizzat senden dinlemek için geldim, dedi, evet, ben Hazreti Peygamber'in, kim müminlerden birinin bir ayıbını örterse diri diri toprağa gömülen bir kızı kurtarmış gibi sevap kazanır, buyurduğunu işittim, dedim. Bu sözlerimden sonra Cabir bin Abdillah devesinden inmeksizin gerisin geriye Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden birisi başka bir sahabinin, kim bu dünyada Müslüman kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun günahını örter, şeklinde bir hadis rivayet ettiğini işitti. Bunun üzerine hadisi bizzat o sahabinin ağzından duymak için Mısır'a gitti, onu bularak işitmiş olduğu hadisi sordu, o da, evet, ben Hazreti Peygamber'in, kim bu dünyada Müslüman kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da kıyamet yönünde onun günahını örter, buyurduğunu işittim, dedi.